Kafir olan yöneticiye karşı çıkmak Emre Uyar Kafir olan yöneticiye karşı çıkmaktan kastedilen, onu görevinden azletmektir. Kafir olan yöneticiye karşı çıkmanın ve onu görevinden azletmenin vacipliği şu hadisi şerifle sabittir. Ubade bin Samit radiyallahu anh diyor ki, Resulullah bizi çağırdı. Biz de kendisine biat ettik. Bizden söz aldığı şeyler arasında, sevinçte ve tasada, darlıkta ve bollukta kendisini dinleyip itaat etmemiz, kendisini şahsımıza tercih etmemiz ve işin ehline karşı çıkmamamız vardı. Ancak açık bir küfür görmeniz ve buna dair elinizde Allah'tan bir delil bulunması müstesna dedi Muttfequn aleyh. Bu hadise dayanarak alimler yönetici kafir olduğunda ona karşı çıkıp onu azletmenin vacip olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Bu icmayı İmam Nevevi, Kadıiat İbni Hacer ve başka alimler nakletmişlerdir. İmam Nevevi rahimehullah diyor ki: Kadı der ki: Alimler kafir bir kişinin Müslümanlara imam olamayacağına icma etmişlerdir. Sonradan kafir olursa bu görevden indirilir. Sahih-i Müslim şerhi Kitabul İmara. Hafız İbn Hacer rahimehullah Fethul Buhari'de özetle diyor ki: Devlet başkanı kafir olursa İcma ile azli gerekir ve her Müslümanın bunun için gayret sarf etmesi vacip olur. Kâfir olan yöneticinin azledilmesinin sebebini şöyle açıklayabiliriz. Velâyet, bir kişinin başkasının işlerini yürütmesi ve sahip çıkması manasına gelmektedir. Hilafet en büyük velâyet makamıdır. Halife, bütün Müslümanların velisidir. Velâyet makamında olan halifenin Müslüman olması gerekir ki, Müslümanlara yöneticilik yapabilsin. Nitekim Allah subhanehu ve Teala Müslümanların işlerinde kâfirlere velayet hakkı tanımamıştır. Allah müminlere karşı kâfirlere yol vermeyecektir. Nisa suresi 141. ayet. Bu ayete göre kâfir olan birinin müminlere yönetici olabilmesi düşünülemez. Çünkü kâfir yönetici Müslümanların ahkamını gözetmeyecektir. Lakin imam veya yönetici kâfir olmadığı müddetçe ona karşı ayaklanmak caiz değildir. Zalim bir kimse olsa bile bu böyledir. Çünkü zulüm, göreceli bir kavramdır. Zulüm sebebiyle yöneticiye karşı ayaklanmak, fitneye sebebiyet verip, Müslümanların kanlarının dökülmesine yol açabilir. Rasûlullah da sallallahu aleyhi ve sellem, velev yönetici zulmetse bile, ona itaatten el çekmeyi yasaklamıştır. Sırtına vurup malını da alsa, emrini işit ve ona itaat et. Müslim! Sizden biri emirinden hoşa gitmeyen bir şey görürse ona sabretsin Müslim. Bu gibi rivayetler emir Müslüman olduğu sürece velev zalim dahi olsa ona itaat etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak daha salih bir kimse mevcut, zalim olanın azledilmesi herhangi bir fitneye de sebebiyet vermeyecekse o zaman evla olan salih olan yöneticiyi veli olarak tayin etmektir. Görüldüğü gibi Buraya kadar anlattığımız hususlar, İslam devletinin var olduğu yerlerle alakalı olan hususlardır. Bugün içerisinde yaşadığımız beşeri sistemlerin sultanları ise, küfür ehli olmalarının yanı sıra, tuğyan sahibi olan tavutlaşmış kimselerdir. Bunlar ve bunların sistemleri, Allah'a karşı hadlerini aşıp, Allah subhanehu ve teâlâ ile ilahlık ve rablik konusunda yarışa girmişlerdir. Kendisi yaratılmış olan birinin tüm acziyetiyle, Yaratıcısıyla bu konuda yarışa girişmesi ne kadar da tuhaftır. Rabbimizi tüm eksikliklerden tenzih ederiz. Allah'ın hükümlerini iptal edip, onları geri kalmışlıkla itham eden bu tauti yöneticilere karşı verilmesi gereken mücadele, onların reddedilmesiyle alakalı olup tamamen imani bir meseledir. Nitekim Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Kim tautu inkâr eder, Allah'a iman ederse, Kopması olmayan sapa sağlam kulba tutunmuştur. Bakara suresi 256. ayet. Bu ayetteki inkarın kalbi bir şekilde olmasının yanı sıra amele de yansımasının gerektiğini yine Kur'an bize haber vermektedir. Öncelikle Allah Subhanehu ve Teala Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbrahim'in aleyhisselam yoluna menhecine uymasını emrediyor. O hanif olan İbrahim'in dinine yoluna oy. Nahl suresi 123. ayet Allah subhanehu ve teâlâ bu metottan yüz çevirenleri kınamıştır. İbrahim'in dininden, metodundan kendini bilmezden başka kim yüz çevirir? Bakara suresi 130. ayet Burada sorulması gereken soru şudur. İbrahim'in yolu neydi? İbrahim zamanının tavutlarıyla hangi menheci takip ederek mücadele etmişti? Bu konuda gereken bilgiyi öğrenmek için çok uzaklara gitmeye gerek yoktur. Kitabımız İbrahim'in aleyhisselam menheceni bize anlatmıştır. Sonunda İbrahim onları paramparça etti. Yalnız onların büyüğünü bıraktı. Belki ona müracaat ederler diye. Enbiya suresi 58. ayet İbrahim aleyhisselam fırsat bulduğu anda putları kırarak zamanının tavutlarını bu şekilde elle izale etmiştir. Tavutla mücadelede esas olan imkan olduğu takdirde onlara karşı Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşmaktır. Çünkü şirk yeryüzündeki en büyük münkerdir. Tavutlarsa bu münkerin işlenebilmesi ve yaygınlaşabilmesi adına velayet görevini üstlenmektedir. Onların izalesi bu şirk sistemlerinin izale edilmesi manasına gelir. Savaşıp onları izale etme gibi bir imkanımız yok, ne yapalım? gibi bir söz, mücadeleyi iskat edebilecek bir mazeret değildir. İmkan olmadığı takdirde, bu imkanın oluşabilmesi için hazırlık yapılması da, tavutlarla mücadelede izlenilmesi gereken menhecin bir parçasıdır. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Enfal Suresi 60. Ayet Yani onlarla savaş imkanının olmaması, onların parlamentolara girip onlarla mücadele edilmesini gerektirmez. Allah subhanehu ve Teala imkansızlık halinde de yapılması gerekeni bizlere göstermiştir. Allah'ın subhanehu ve Teala tavutlarla mücadelede bizlere vazetmiş etmiş olduğu menheç budur. Lakin bugün her zaman ve her dönemde olduğu gibi tavutlara karşı sürdürülen bu mücadele, tavutların belamları tarafından iftiralara maruz kalmaktadır. Dilleri, kalemleri, tavut tarafından üç kuruşa satın alınmış bu sözüm ona profesör ve ilahiyatçı takımı, şirk sistemlerinin izalesi için mücadele eden muvahhid Müslümanları harici diyerek yaftalamakta, tabiri caizse güneşi balçıkla sıvama gayreti içine girmektedir. Bilindiği gibi hariciler büyük günahlar sebebiyle insanları tekfir edip, adil dahi olsa halifeye karşı savaşılabileceğini savunmaktadırlar. Lakin haricilerin bu özelliklerini kendilerine referans alıp, muvahhid Müslümanları bu şekilde nitelendirmeleri çok tuhaftır. Çünkü hariciler, Ali radıyallahu an gibi ilim ve faziletin kendisinde toplandığı, Allah'ın hükmü noktasında son derece titiz olan bir halifeye karşı çıkmışlardır. Lakin bugün muvahhid olan Müslümanların mücadele ettikleri sistemleri, Ali'ye radıyallahu an benzetmek çok çirkin bir benzetmedir. Ayrıca, Yusuf suresi 40. ayette, hüküm yalnız Allah'ındır diyerek mücadeleye girişenler sadece hariciler değildir. Nitekim Şeyh Ömer Abdurrahman, Allah esaretten kurtarsın, kendisini harici olarak isimlendiren mahkemenin savcısına diyor ki, Evet, hüküm ancak Allah'ındır. Bizden çok önce şerefli peygamber, Yakup oğlu Yusuf da aynı şeyi söylemişti. Mısır'da zindanların derinliklerinde bunu haykırmıştı da hapishanenin prangaları onu hakkı söylemekten alıkoymadı. Ondan önce de sonra da Allah'ın peygamberleri bunu haykırdılar. Hariciler bu ayete sarılıp bunu savundular diye bu ayeti Allah'ın kitabından çıkarmak mı istiyorsun ey savcı? Siz bu gibi iftiralarla size muhalif olanları susturmak ve onlara söz hakkı vermemek istiyorsunuz. Bu sözü birinci asırda söyleyenler harici, bu asırda söyleyenlerse ise mücahittir. Şeyh aslında yanıtı çok güzel vermiştir. Ancak bu kişilere şöyle de denilebilir. Asıl harici olanlar sizlersiniz. Çünkü haricilerin özelliklerinden biri de put ehlini, küfür ehlini terk edip, İslam ehliyle mücadele etmeleridir. Sizler, kapılarını aşındırdığınız tavutun küfrüne ve tuğyanına göz yumup, ona karşı mücadele eden tevhid ehline karşı sürdürdüğünüz bu harple, aslında haricilerden olmuş oluyorsunuz. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında değiştirdiniz. Size de kazandıklarınıza da veil olsun. Rabbimiz, bize hakkı hak olarak gösterip, ona tabi olmakla, batılı batıl olarak gösterip, ondan uzaklaşmakla bizi rızıklandır. Allahümme. Amin. Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 15. sayısında yayınlanmıştır.